Altyazı <gülüyor> M.K. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam. Alâ Seyyidil Mursalin Muhammedin. Ve Ala Ali ve sahbihi ecma'in. Ferg-i Büteref hadis-i şeriflerinden e, uzunca bir hadis-i şerife başlamıştık. Muad-i ibn-i Cebel radıyallahu anh'tan rivad edilen bu hadis-i şerifi İbn Abdülber kitabül ilim derivat etmiş. Müstakil bir kitabı var ilimle ilgili. Hafız Müziri de bunu nakletmiştir. Hadis-i şerifte ilmin ve ulemanın fazileti beyan edilmiştir. Tabii ki burada kastedilen ulema Allah Teala'nın dinini iyi bilen ve ilmiyle amel eden ehli sünnet vel cemaat itikadına mensup olan alimler kastediliyor. Yoksa şimdiki ilahiyattaki birçokları ayet ve hadisleri dahi inkar etmektedirler. Bunların burada met edilen alimlerle bir alakaları yoktur. Yerfaullah bi akwamen Allah Teala bu mübarek ilim, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf ilimleri sayesinde yükseltir akvamı bir takım toplumları. Yani onlar köle de olsalar, onlar fakir de olsalar, onlar zenci de olsalar, onlar insanların hor gördüğü sıfatta nitelikte de olsalar, ilim sahibi olunca ne olur? Allah onları yükseltir. Nice köleler padişahlara vazetmiştir, ders vermiştir. Neden? İlim sayesinde. Fe'alun fil kadeten ve himmeten tuktasu'ataro ve ikteda bi Allah onları önderler yapmıştır. İzlerine tabi olunan imamlar yapmıştır. Fiillerine iktida olunan yani yaptıkları gibi yapılan, örnek alınan önder insanlar yapmıştır. Ve intahila görüşlerine müracaat edilen varılan büyük mertebe sahibi kılmıştır. E, dünyada da görüyoruz yani hakikaten. Birçok alimlerimizin e, parası yoktur. Zenginliği yoktur. Efendim, valilik, kaymakamlık, diyanet reisliği, bilmem, milletvekili, bakanlık gibi bir unvanları yoktur. Ama insanlar e, o makam mevki sahiplerine veyahut işte o para zenginlik sahiplerine değil de ...Mahmud Efendi Hazretleri'ni, işte Sami Efendi Hazretleri'ni, Mehmet Efendi Hazretleri'ni değil mi? Bu zatların e, en fazla memuriyetini, cami imamı, hani İsmaila Camsi imamı İskenderpaşa Camsi imamı falan... Bir cami imamının şu anda ne şeyi var? Normal bir cami imamının ne hüveti var? Toplum nezdinde demek istiyorum yani. Ama ilim ve salih amel birleştiği zaman... Diyanetleri başkanı olan da geliyor, onun elini öpüyor. Başvekilde geliyor onu ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı da geliyor onu ziyaret ediyor. Duasını istiyorlar, değil mi? Bütün dünya çapında bu böyledir. E, Müslüman olan her toplumda o, o camianın yani o milletin e, uleması vardır, evliyası vardır. İtibar onlaradır, maneviyatta. Zahirde öbürler iyi ve o mühim değil. Allah indinde itibar kime ise. ...yeryüzünde kabul, makbuliyet ona tayin ediliyor. Ona nasip ediliyor. Onun için bakıyorsun adam İstanbul müftüsü, bilmem Fatih müftüsü, bilmem Şura müftüsü veya Diyanet reçti falan... ...sokakta geziyor, iki kişi hocam falan hürmet etmiyor. Ancak memur olsa imam müezzin, o da mecburen hürmet edecek tabii. Ve lakin normal bir adam, alim amel ediyorsa... ...o sokakta geziyor, bütün millet peşine toplanıyor, hürmet etmiyor. Efendim ortalık yıkılıyor. Nedir bu? Bu adamda bir cazibe yok. Kimse ondan vazife isteyecek makamda değil. Para isteyecek zenginlikte de değil. Niye bunu bu sevilsin? Esme beyu da'luhu'l kabul fi'l ard. Allah bir sevdiği zaman Cibril'e ne diyor? Ya Cibril'in yuhibbu falan fa'hibbu. Ey Cibril falan kulumu seviyorum sen de sev. Feyuhubbu <gülüyor> Cibril Cibril onu seviyor. Seviyor hemen. Allah'ın sevgisi onu içinde yaratılıyor. Yedi kat göklerin ehli Cibrili dinler. Aleyhisselam. İmamları odur meleklerin peygamberi. O nida ediyor. İnallahu Teala Allah falan kulunu seviyor. Siz de onu sevin. Bu sefer Yedi kat göklerdeki bütün melekler onu sevmeye başlıyor. Sonra şümbe yu kabul fi'l Sonra yeryüzündeki Müslüman kullarda e gavurlar niye sevmiyor? E kavrlar insan sınıfından değil ki ula hekelene han bölümü Davarlar gibidir. Daha da sapıktırlar. Kur'an'ın tabirini söylüyorum. Ayet okuyorum size. E dolayısıyla burada mühim olan Müslümanlar, Ehli Sünnet insanlar, Allah ehli, zikir ehli, Kur'an ehli insanlar kimi seviyor kimi sevmiyor. Anladın mı? Yoksa bir futbolcunun 5-10 milyon hayranı olabilir. Bir şarkıcının 20-30 milyon hayranı olabilir. Ama hayrancının şahidi, şiracı meselesi. Ee, onu sevenler, hayranları Allah'ın dinde ne mertebedeler? Namaz yok, abdest yok, itikad yok, şey yok, yok. Yoğunluk, çoğunluk bakımından konuşuyorum. O noktada o adamın sevilmesinin bir önemi yok Allah'ın dinde. Çünkü neden? Sevenlerin Allah'ın dinde bir önemi yoktu ondan. Çünkü Mevla hala dostlarını sevdirirken kimlere sevdiriyor? Tabii ki dostlarına sevdiriyor. Dostlarını düşmanlarına sevdirmez, düşmanlarını dostlarına sevdirmez. El tayyibat, el hikmet hikmetest diyor meslebi. Temizler temizlere, pisler pislere. Allah'ın hikmeti ve kanunu budur diyor. Anlatabildik mi? Bu itibarla ilim yükseklik sebebidir. Dünyada da maddeden, zahiren rifat ve kabul ve i'tibar sebebidir ülama için, evliya için, zaten ne kadar evliya varsa, ulema sayılırlar. Mettek <gülüyor> ed Allah müveliğin cahil vele vele mettek ede hu leğlme. Allahit bir cahilden veli edilmemiştir. Zaten bir kulunu dostluk makamında velate ulaştıracaksa, elbette onu o zaman da ledün ilmi öğretir. O zaman da ledün ilmi olduğunda, bütün zahiri alimler ondan okuma gelir. Bazı velilerde de bu sır tecelli etmişler. Ter kabul melekler rağbet eder. Yani heves denir. Rağbet ne demek? Çok rağbet var bu, bu bu mala. Yani çok çok istiyor millet bunu demek mesela. Türkçede kullanılıyor. Fi hulletim alimlerin yani işte deminden beri anlattığımı anladığın zaman o alimlerden bahsediyoruz. İlerisinde hepsini tekrar etmeyelim. Kıyas edelim. Onlarla dostluğa melekler rağbet eder. Yani melekler Allah indinde mükrem ve'l-ibâdun mükremûn Allah Teâlâ'nın ikram ettiği, şerefli kıldığı kullardır. Melekler şerefli kılınmış kullardır. Bir defa. Onlarda şerefsiz bir tane yoktur. İnsanlarda, cinlerde şerefsiz, namussuz çoktur. Onun için melekler dedim mi hepsi mükrem ve müşerref. Şerefli kullar. Peki onlar bile Alimlerin Allah katındaki şerefini bildikleri için çünkü melekler bakıyorlar ki insanlardan e, Kur'an Sünnet alimleri, hadis tefsir fıkıh alimleri Allah'ın de onlardan da değerli. Melekler bunu görünce ya Rabbi bize de bu zatları ziyarete nasip et. Gidelim meclislerinde sohbetten dinleyelim. Gidelim onlar namaz kıldırırken arkalarında cemaatler uyalım, iktida edelim. Çünkü melekler bazı cemaatlere geliyorlar. Özellikle alimlerin dostluğu, alimlerin sohbetlerini dinlemek ve derslerine katılmak ve meclislerinde bulunmak için çok mevladan müsaade istediklerine der. Küçük adi şerif var. Tabii alimler, peygamberler bunların en başında gelir. Her peygamber zaten alimdir. Her alim peygamber değildir, değil mi? Her veli otomatik alimdir. Her alim veli değildir. hususi manadas. Gerçi zahir alimler veli değilse Allah'ın velisi yok diyor i̇mam Azam ve i̇mam Şafii, Şafi'ye radıyallahu anh'a bu manada zahiri alimler de ilimleriyle amel ettiyorlarsa yani haramdan sakınmak ve farzları, vacipleri yerine getirmek. Bu bunda kafidir ilim amel bakımından. Çünkü her sünnet, müstehab, her edebi herkes zaten yapamıyor. Ee, o zaman e, umumi velayetten çıkarlar, hususi velilik alırlar. Sırf ilim onlara bunu kazandırabilir. Fazla nafile ibadetleri olmasa da. Bu da çok önemli. اِنْ لَمْ تَكُونُ الْعُلَمَاءُ اَوْلِيَا لِلّٰهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ وَالِيُّهُ katî Bağdadi İmam Nebevi ondan alıyor. Bütün ulema bu sözü İmam-ı Azam ve İmam-ı Şafir. Radıyallahu anh'a da müştereken naklediliyor. Onun için zahiri ilimde mahir ise farzları vacibiyene getiriyor. Haramlardan da sakınmak kaydıyla bunlar olmazsa olmazlar. Onun ilmi ilme hizmeti ne yapıyor onu? Fazla nevafil, fazla zikir, ibadeti yoksa da hususi velilere, özel dostlara ilhak ediyor. Anladım. Bu da önemli bir şey. Melekler onlarla dostluğa rahmet eder. Ve bi ecnihat ya temsahuhum. Ve bi ecnihat ya kanatlarıyla temsahuhum. Sıvazlarlar. Hım onları. Melekler gelirlen için e, tazimen, yani hürmetlerinden ne yapıyor? Mesela şimdi insanlar bazı alimlerin, velilerin ellerini öpmek istiyorlar, bazı kere onlara yanaşlanmamak için hiç daha mı oluyor Efendimiz Hazretleri'ne çok oluyordu. Ondan sonra diğer velilerde de olanları gördüm. E, bu noktada e, insanlar bazı kere ne yapıyorlar? E, eline tutacak iş şey olmasa bile yandan geçen şekilde şöyle sürünüyorlar. Temsiyahı sürünüyor demek, mesela. Sürünüyorlar böyle. Şimdi abi kafası var. Vahhabi şirk, şirk, şirk. Efendimiz Hazretleri'ne böyle Millet böyle yapıyor. Onlar da diyorlar ki insanlara mı tapıyorsunuz ya sürünüyorsunuz? Ya melekler de mi şirket işte? Melekler alimleri yanlarına gelip melek görünmez. Ama manevi, işte meleğin varlığı var canım. Melek hayal değil ki. Nurani varlıklardır. Melekler geliyorlar, onlara sürtünüyorlar. Böyle. Bereketlenmek için. Tazimen, tazim ve ürünmet için. Meleklerin bile gelip ekenlerine tazim edip Sıvazladığı alimler, veliler, dünyada ne kadar varsa, şu anda hayatta tabii, vefat etmişler ayrı. epeki meleklerin süründüğü, sürtündüğü zatlara, bizim gibi acizler, garibanlar, meleklerden üstün müyüz ki onlara hürmet etmeyelim? Sürünmeyelim, sürtünmeyelim? Tabii fırsat bulsak ellerinden öpelim, ayaklarından öperiz. Bunlar da sünnette var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini ayağını öpüyordu sahabe. Alimlerin de öpülmesi caizdir diyor fıkıh kitaplarında. E, alimlerin, velilerin, haydi haydi tabii yani velilerin, alimler olunca velilerin haydi haydi. E, e, hal böyle olunca e, bu hadis-i şeriflerde var. El-ihtiyar li muhtar meşhur Hanefi fıkıdır. İmam Muselli'nin da geçiyor. takmilül edil alimi sünnetün. Alimin elini öpmek sünnette var. Ve Sultanı adil, bir de adaletli devlet reisleri de. Nerede bulacaksın adaletli devlet reisleri? Ömer i̇bn Hattab gibi, Ömer İbn-i gibi insan nerede gelecek? yani Ama alimler yine elhamdülillah yetişiyor. Alimlerimiz var. Allah sayılarını artırsın, zararlarını, zevallerini göstermesin. Amin. يَسْتَغْفِرُوا talep طَلَبَدَلْ lehum Alimler için. Eli sünnet alimleri için. Onlar o kadar fazilet sahibidirler ki kullu bin her yaş veya besin kuru. Yaş kuru ne demek? Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimede de öyle Arap bin velayab için illafi kitabi mümin. Yaş kuru ne varsa lev i mahfuz'da yazılmış. Bu ne demek? Yaş kuru yani her şey. Burada da yaş kuru yani işte bu alemde olan mahlukat ki yaştır ki bir kurudur yani. Kimi canlıdır, kimi cansızdır gibi. Kimi hayvandır, kimi cemattır. Hayvan canlılara diyorlar. İnsan da bunun bir sınıfıdır. Cemaatta donuk varlıklar, Taşlar, kayalar işte. Yaş kuru her şey onların günahları için mağfiret talep eder. Ya Rabbi onları affet. Ya Rabbi onları affet. Peki kuru dediğin cemadat ruhsuz varlıklarda zikrederler mi? Derler. Ve imin şeyin laü sebbihu bihamdi. Velâki lâ tefkâhûne İsra suresinin ayetinde, her şey Allah'a hamd ederek tesbih eder. Her şey şey ne demek? Var olan. Kaya da şeydir, dağ da şeydir, su da şeydir. Anladım. Eşyadan bir şeydir. Eşya varlıklar, mevcudat demektir. E, abi Türkçede şimdi sadece ne diyeyim sana? Ya e, ben buzdolabı, çamaşır makinesi falan işte koltuk, sandalye eşya diyorlar. Halbuki eşya şeyincebidir. Şey mevcuda derler. Bu itibarıyla Allah-u Teala'ya bile şey deniyor. Kuley-i şeyin ekbar Şahitliği en büyük olan hangi şeydir? Orada şahitliği en büyük olan Allah-u Teala'ya şey en la keleşya. Allah-u Teala'ya şey dersek peşine bir şey kayıt koymamız lazım. Ne demek? Diğer eşya gibi değil. Ama şey ismi verilebilir diyor emalide. Bu ayet kerimeden dolayı. Yani şey mevcut var olan demektir. Mesela bu da bir ilmi konudur. Allah-u Teala'ya şey denir mi? bir ilmi mesele yani itikadi bir mesele yani mevcut manasında şeydir ama Allah gibi bir şey e, dediğin zaman e, o zaman mutlaka peçine diğer mahlukat gibi diğer mevcudat gibi değil mahlukat zaten hiç değil haşa mahlukatta hiç dahil değil eşya'dan bir şeydir ama eşya'dan bir şey manasında değil ya hakiki var olan varlığı kendinden olan diğer mevcutlar gibi varlığı gayrinden olan değil. Çünkü mevcudat var olan, Allah da var. O zaman ne diyeceksin? Allah'tan gayri bütün mevcudatın varlığı Allah'tandır. allah Teala öyle bir mevcuttur, vardır ki varlığı kendindendir. Fark buradadır. Onun için yani e, tabir olarak da kullanılabilir mi? Kullanılabilir ama kullanmasan daha iyidir. Şimdi yaş ve kuru her şey. Yani kurularda da hayat var mı? Onu anlatıyorum. Var. Çünkü bu ayette ne diyor? Her şey Sübhani Allah'a bir hamdiyi zikrediyor. okuyor, tespih ediyor. Ama siz tespirlerini anlamazsınız. Ne demek tespirlerini anlamazsınız? Lisanlarını anlamazsınız, otlar tespih ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, niçin e, kabir azabı olanlar üzerine bir iki tane yaş dal kırdı, e, bir yaş dalı kırıp bir parça bir mezara, bir parça bir mezara. Mughari hadis-i şerifindedir. Bunlar kurmadıkça azapları hafifletilir. Çünkü ikisinde de azab oluyor, biri dedikoduculuk yapıyormuş, biri de idrar üzerine sıçratıyormuş. كَانَ اَحَلُّمَا لَا اَسْتَتِرُوا مِنْ بَوْلِي وَكَانَ لَا خَرَوْا يَمْشِي بِنَّمِيمِ Bukhara hadis-i Ama ne buyurdu? Bu iki dal kurumadık sürece, yaşken zikreder. Yaşken zikredince de لَا اَلَّى اللّٰهَنْ يُخَفَّفَ عَلُمَا Bu iki kabir sahibine Allah azablarını hafif eder. Diye umuyorum buyurdu. Onun umduğu kesindir. Bu itibarla Yaş kuru yani dediğim dal zans, cansız zannedersin, yaprağı cansız zannedersin. Halbuki onların ellerine rol beyan sahibi öyle de varlıkların her birinde hakkani bir hayat vardır. Ve evki kaya olsun, dağ olsun. Ve Nemi Bu da Bekara Suresi dedi. Öyle kayalar var ki Allah korkusundan yerinden yuvarlanıyor. Kırk kişi gelse yerinden oynatamaz koca kaya Allah korkusundan düşüyor diyor. Allah korkusu kayada olması için kayada ne olması lazım? Manevi bir hayat hakkani olması lazım. Yoksa nasıl yuvarlanıyor Allah korkusunda ne arar kayada dersin? Ama ayette var diyor Allah korkusu kayalarda. Hem de insanlardan daha fazla var diyor. İnsanlar kayalardan taşlardan beter olmuş buyuruyor. Vekara suresinin o ati cellesinde. Demek ki yaş kuru ne demek? Canlı, cansız, kaya, dağ, taş... Her şey alimlerin günahlarının aff olması için Allah'tan mağfiret diliyor. bahri denizdeki balıklar hamsilerden tut Yunus balıklarına kadar, balinalara kadar. Hamsi en küçüğünden, hamsiden de çok daha küçükleri var tabii. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Kaç ton kemik kadar balina var? Hepsi alimlerin günahları için İstiğfar ediyor. Ve hevâmmuhu. Evet. Allah Teala onlara ilham ediyor. alimlere ikram için. Onların değerini bildirmek için. Allah Teala'nın ilhamıyla. Evet. Denizlerin balıkları. Ondan sonra zararlı haşeratı, böcekleri. Yani denizde her şeyde balık değil. Yengeçler var, Karidesler var, işte gözler var, bilmem ne diyorsun kalamalılar falan bir şey. Ahtapotlar, onlar balık değil. Onun için Hanefi mezhebine göre onları yemek, yani haram. Ee, Şafi mezhebinde, üç mezhepte caiz, Hanefi de yasak mesela. Balık e, isim ile olmayan, balık sureti de olmayan. Şimdi, Hevam onlar yani. Denizin balıkları ve denizin haşaratı. O balık olmayanlara Hevam diyor. Bunlar. İşte akrep gibi o yengeçler de sokuyorlar, ediyorlar falan. Ta değişik değişik şeyler var. Çarpanlar var. Elektrik akımı gibi adamı zehirleyenler var falan. Hepsi alimlerin günahlarının affı için var ediyor. Ve siva'ül berri. Karadaki canavarlar. Yani işte ne diyeyim sana. Tilgisinden, çakalından, tutta, aslanından, kaplanından, efendim leoparından. Hepsi ve namu davarları karada bulunan davarlar koyunlar keçiler inekler develer ya hepsi yeryüzünde bulunan türlü mahlukat hepsi onların günahlarının bağışlanması için af istiyor Allahu Teala'dan e bu alimler eli sünnet alimler kul kusursuz olmaz hoş peygamber değiller masumda değiller o halde günahlar işlerler ama bunlarda günah kalır mı? Kalmaz. Onun için, sen alim olamadınsa var başına yan Ondan sonra bir alim bir şey yaptım yaptı Mabdü diye lan o da yaptım yapmadım da belli değil onun bunun laflarıyla ulemanın aleyhine konuşma onların günahları için istiğfar eden çoktur senin günahın için istiğfar eden yoktur onun için sen kendi kendine bile istiğfardan acizsin çünkü cahil olunca nasıl istiğfar edeceğini de bilmezsin. İlimsiz istifade edilmez. Tövbe de edilmez. Vallah sen cahaysan alimlerin sohbetine devam et. Sohbetlerden de bir şey öğren. Sonra sohbetinden faydalandığın adamın aleyhine de konuşma. Sapıklık yapma. Çünkü zaten ilim hakkı menallemeni harfe fakat sayan yaptı. Madem cahillikle durulmaz, mecbur okuyacaksın. Hoca olamıyorsan alimleri dinleyeceksin. Hangi alimden istifade ettin? Daha onun aleyhine konuşulur mu? istifade etmediğinin de konuşulmaz ama faydalandığının aleyhine hiç konuşulmaz. Niye hiç konuşulmaz? E çünkü hak terettüp Bir harf öğreten beni köle aldı diyor. E kölenin efendisine karşı ne kadar hakkı var? var. Mesuliyeti var, vecibesi var, ferizosu var. Değil mi? Efendisi bir köleden razı olmadıktan sonra cennete giremez buyuruyor. He? Efendisinin e, yönetiminden kaçan bir kölenin namazları kabul olmaz buyuruyor hadis-i şeriflerde. E sen o zaman bir harf öğrendiğin kişiden köleci oluyorsun. Ya öğreneceksen o adamı beğenmiyorsan, etmiyorsan, aleyhine konuşacaksan dinleme onu. Hiç ondan bir faydalanma. Hak tereddüt etmesin. Ya da faydalandıysan ondan sonra daha konuşamazsın. Bitti, ağzın kapandı. Ancak adam el-hüsnet itikadından çıkar da helal aram der, haram helal der. Yani... ...milleti konuşmasında saptırmak kalkar, o zaten bidat ehli olur, o zaman fasığın gıymeti yoktur. istediğin kadar konuşursun. Tabii hakaret yine caiz değil. Ve lakin dersin bu şöyle, bu böyle, bunu dinlemeyin anlamayın etmeyin. Ama adam itikada eris Amel bakımından yanlış fetvası yok, helal haram demez, harama helal demez. E millete de fayda verir, e sen de bunu dinliyorsan, e faydalanıyorsan ancak ona dua edebilirsin. İstiğfar edersin. Ya Rabbi onu da affet, ben de affet dersin en fazla. Haklarını bize helal etmesi nasip et dersin. Ahirette ona derece ver dersin. Bizim tarafımızdan hayırla mükafatlandır dersin. Ulemaya karşı borcu budur bu ümmetin, bu milletin. Yoksa kalkıp ulemanın aleyhine konuşmak, bu toplumu bu ümmeti bitirmiştir. Çökertmiştir. Zaten kaç tane el üstün müdafaa eden, ehl beyan eden ulema kalmış. Vardır ama sayıları azdır. Bunları da yıpratırsak elimizde ne kalacak? İşte bu zaten Siyonist projelerdir. Maalesef cahil milletimiz bunlara kanar. FETÖ'nün bize kurduğu kumpasta neler ettiler yani? İlk dosyalar çıkana kadar birkaç ay beni seven cemaatim haricindeki dışarıdakiler hepsi acaba dediler yani. Ve çok da mu, kıymetimi, iftiralarımı yaptılar yani. E bir insan bunu düşünmesi lazım değil. Ben 10 sene, 20 sene, 30 sene bu adamın vaazını dinlemişim. İstifade etmişim. Bu adam böyle iş yapar mı yani? Daha ilk gün, Abdollatif Şener abimiz yani ilk gün TV8'de işte Ertan Tan mı diyor? Onun programına TV8'de o zaman o. Şimdi TV8 kalmadığı için söylüyorum yani şimdiden hikaye de... O zaman haber bir şeyler veriyordular. Orada çıkıyor, tabi ben sonra deniyorum bunu hapiste de dinlemedim. Adam öyle bir müdafaa diyor ki adamın yüzüne baktığımı ben anlarım diyor. Yüzüne bakacağını anlayacaksın diyor. Bu kadar zamanda diyor, tanışıyor musun hiç tanışmıyorum diyor. Ha şimdiye kadar görüşmedik. Ama bir insanda insaf olursa, vicdan olursa, el üstüne göre itikat olursa, biraz da akıl mantık olursa... Muhakeme olursa, Abdullah Şener gibi Adam ilk gün söylüyor bunu daha, ilk gün Ama benim ondan bin kat çok tanıyanlar Senelerce beraber gezenler, gidenler, gelenler Sohbetlerimi dinleyenler, istifade edenler Kaç ay mevzu meydana çıkana kadar Efendim Ne yapamadılar? Ee, selam sabah edemediler Müdafaa edemediler En azından acaba dediler Olacak iş miydi? Demek hiç ferasetleri yok demek ki, zekabetleri yok, bu şeyleri yok. E ne yapacağım ben öyle adamı? Cami dolusu öyle adam lazım değil, bir tane akıllı adam lazım yani. Bu bakımdan alimler hakkında efendim haşa ben o alimlerdenin manasına kendimi satış için konuşmuyorum. Ama Allah'ın ilim verdiği kimseler. Genel manada el şünet itikadında ve amelinde olanları konuşuyoruz. Kul kusursuz olmaz. Ama sen kusurunu küsurunu bıraktık. İftiraya da inanıyorsun ya. Olmayan adına inanıyorsun ya. Kara kübrük çetesinde ne iş var Cübbeli hocanın? İnsanların pasaportunu alıp da saklayıp hürriyetini tahdit etmekte ne iş var? İnsan ticareti insan satıp almakta ne işi var? Buna yani siyonistler inanmadı ya. FETÖ'cüler de inanmadı, Hoş da kumpas kuracak. Ne yapsın kumpas kuracakken uydurması lazım. Kumpas ne demek zaten? Uydurma demek de hakikate kumpas denmez. Zaten öyle suçu olan da beraat etmez yani. İlla bir yakayı ele verir. Ama bütün dosyalar uydurma olunca hiçbir ceza veremez. Beş dosya koymuş oraya. Hepsi fiyasko, hepsinden beraat ediliyor. Bir tane bile yok yani. Çünkü neden? Yalan. Ama işte nedir? Ehl-i alimleri lekelemek. ehl alimleri diyaloğun aleyhine konuşuyoruz diye. Dinler arası diyalog şirktir diyoruz işte. Zaman gazetesindeki yanlışlar. Seteve'deki şirk içerikli diziler. Buna isimleri verilerek yani kitaplar yazılarak. E tabii ki bu kadar zarar başkası vermediği için e, uğraştılar. E uğraşacak. Onlar Siyonizmin uşakları. Onlar çalıştı. işini yaptı. E sen Müslümanım diye geçinen amanak mısın, ahmak mısın? Bunlara aldanıyorsun mesela. Onun için alimlerimizden istifade ediyorsak onların üzerimize hakları doğuyor. Mutlaka bu hakka riayeten mesela geçen yine ne geçti? Gıybeti beraat gecesi affolmayan günahlara kebair günahlardandır. 70 büyük günahtan biridir gıybet çok da büyüktür ama beraat gecesi affolmayan gıybet günahlara sokmadı. Çünkü adam kalmayacak beraatını alacak. Ama ne buyurdu alimlerimiz? İbn-i Recep el el-i falan orada zikrediyor. Ama ne buyurdular? Ulema, kebair kitaplarını yazanlar. Alimlerin gıybeti berat gecesi affolmaz. Yani normal birbirinin gıybetleri hani büyük günahtır. Tevbesi var, şusu var, busu var, helallığı var. Ama normal insanlar birbirini gıybet ediyorsa berat gecesi affolmayanlar sınıfına sokmuyor. Ama aliminse diyor anladın mı? Alimin gıybeti diyor. Berat gecesi daha formaz. Onun için e, bu kadar e, Allah Teala Habibi vasıtasıyla sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan ediyor. Niye bu, böyle bu kadar bunların öze, e, özelliği var canım? Ne hususiyeti var bu alimlerin? لِنَّ ilme Çünkü Allah'ın ilmi hayatul kulub Kalpleri ihya eden bir hayattır. minel الْجَهْلِ Cehalet öldürür ama ne yapar? İlim cehaletten kalpleri diriltir. Adamın önce kendi kalbi diriliyor. Kendi kalbi dirildikten sonra bütün millete vaaz ediyor, nasihat ediyor, kitap yazıyor, ders okutuyor ve böylece onları da diriltiyor, ihya ediyor. Şimdi yüzlerce, binlerce insanın hayatta kalmasına sebep olan bir adamı ne ilan ederler? Bir kişiyi bile kurtaranı, köpeği bile kuyudan çıkaranı kahraman ilan ederler. Doğrudur. Köpek ölmek üzeredir. Birisi çıkartabildiyse kahramandır yani bir hayat Sahibinin ölümüne mani olmuş. Bir köpeği, bir kediyi kurtaran da kahramandır. Epeki bir insanı hayat kurtaran suni teneffüs yaptırdı, kalbine basınç yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Herkes de der helal olsun adama der ya bir şeyler biliyormuş bak adamı hayata döndürdü. Hayata döndürmedi gerçi hayatı e, yani eceli gelmemiş bir de adam öldükten sonra zaten dirilmez. O da bitkisel hayat şeklinden yine eceli bitmediği için yeniden dönüyor normal hayata. E tamam. Epeki adamı cehennemden kurtarıp şey işte ölümden kurtaranı kahraman ilan ediyorsun. Cehennemden kurtarıp ölümden kurtarsa daha kaç sene yaşayacak? Eceli ne kadar? Peki de bir gün sonra yine ölecek. Eceli ne zamansa yani. E birkaç günlük senelik neyse. Hayata döndüren tabiri de biraz şey, yanlış anlaşılabiliyor. Efendim hayatına yardımcı olan diyelim. Hayatına yardımcı olan kişiyi kahraman ilan diyorsun. ...hele bir de yüzlerce, binlerce, on binlerce insanın hayatına sebep olduysa... üf, madalya takılıp devlet nişanı verirler adama ya. E peki, o da birkaç senelik hayattır. Yüz binlerce, on binlerce insanların namaza başlamasına, oruca başlamasına, zikre başlamasına... ...içkiyi, kumarı, faizi, fuhuşu bırakmasına, hanımını kapamasına kendisinin işte sakal bırakmasına vesaire vesaire. Böylece ahiret azabından kurtulmasına cennette ebedi hayat, bak sonsuz hayata kavuşmasına sebep olan ihya faaliyeti ki, ilimle oluyor. E bu ne kadar önemi var o zaman? E onun için allah Teala bütün alemleri seferber etmiş, onların günahları için istiğfar ettiriyor. وَمَصَابِهُ لَبْصَارِ مِنَ zulme. Çünkü ilim basarların ve basiretlerin karanlıklardan yani cehaletin verdiği karanlıklar. Yani zifiri karanlıktan daha kötü bir şey. Cehaletin verdiği karanlık. Zifiri karanlığa yine elini şöyle yaparsın, böyle yaparsın. Bir şekilde bir yol bulursun. Yavaş gidersin. Şöyle şöyle hareketler yaparsın. Vurmayayım. Diye. O karanlıktan çıkarsın. E cehaleti okumadıktan sonra, ilim öğrenmedikten sonra hiç o karanlıktan çıkamaz. Ölürsün mezarda yine o karanlığın içinde kalırsın. Mahşerde de karanlığın içinde kalırsın. Çünkü ne diyecekler? Dünyaya dönün, nur arayın. E... Kalplerin hayatı ilim. Nuru ilim. E o zaman sen ilmi dünyadan almadın. E zaten. Işığı dünyadan almadın. Ahirete gittikten sonra namaz mı öğrenilir? Oruç mu öğrensen tatbik mi edilir? O zaman nursuz kaldın. Onun için karanlıklar neden oluyor? Allahu Teala'ya yaklaştıran ilimle karanlıklardan aydınlığa çıkılıyor. Kandil. İlim kandiller saç, Nurlar saçan kandillerdir. İşte ilim ee, ...karanlıklardan insanı halâs ve kurtaran efendim basarların, gözlerin, basiretlerin, kalp görüşlerinin kandilleridir. İlmi olmayan adamın ne kalbi doğruyu görür, ne gözü doğruyu görür. Baktığında bile adam Allah'ın düşmanını dostu zanneder. Allah'ın sevmediği adamı sever, çükür eden. ilmi yok, tartamıyor. Yani ne kafa gözüyle bir alametleri anlayabilir, ne kalp gözüyle, ferasetle insanları keşfedebilir? Çünkü bunda bir ilim kıstastır. Yani ölçüdür, ayardır sen. Halep oradaysa arşın buradadır ama sende arşın yoksa yanındaki de Halep'tedir yani. <gülüyor> arşın varsa Halep'teki yanındadır. Arşının yoksa ölçecek yanındaki Halep'tedir. Yebluğul Abdu bir kul ulaşır bil ilmi, ilim sayesinde Menazil el ehyar en hayırlı kullar Allah Teala en hayırlı kullarının mertebelerine ulaşacak. En hayırlı kullar kimdir? Minen nebiye ve's-siddikîne ve'şühadâ's-sâlihîne. Hasun uleke refîka. En güzel dostlar ve arkadaşlar. Fe'lâke me'lledîne en'ame'llâhu aleyhim. Allah'ın inamına mazhar olmuş. Hani salâtu'lledîne en'amte aleyhim. İkram ettiğin kullarının yoluna hidayet etmesi. Her Fatiha'da duamızda. Bu da Nisa suresinde İnam edilen kulları anlatıyor. Kimdir onlar? Başta peygamberler, sonra sıttıklar, sonra şehitler, sonra salihler. O zaman burada peygamberleri istisna diyoruz. Çünkü hiçbir alim veli peygamber mertebesine ulaşamaz. O zaman ne kaldı geriye? Sıttıklar, şehitler, salihler. Üç zümredir ehyar. İşte bu hayırlılar menaziline ve meratibine ilimle kul ulaşır. Ve derejatul ula en yüksek derecelere kavuşur. Fi dünya ve ahiret. Hem dünyada ne olur, hem ahirette ne olur. Dünyada itibar görür, makam mertebe kazanır, ondan sonra. Ahirette de. Çünkü ahirette zaten dünyadaki makam mertebelerin sıfıra çıktığı, ancak Allah'ın dindeki mertebelerin zuhur ettiği bir yerdir. E orada da en muteber kullar,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 birbirini izah ediyor. Ve tefekkürü fihi ilim hakkında tefekkür etmek yani bir ayeti incelemek, tefsirlere bakmak, hadis-i şeriflerin şerhlerine bakmak, fıkıh meselelerini fıkıh kitaplarından okumak ve burada kafa yormak, ince düşünmek, anlamaya çalışmak. Bazı kere fıkıh meseleleri de çok zor şeyler var. Bu tefekkür dilus usyam oruca denktir. Bir adam oruca niyet etti. Bugün oruç tutuyor. Yani oruç tutacak. Bir adam da oruç tutmuyor normal, Ramazan değil hoş. Ama mühim bir gün. Fazileti var, orucun her gün fazileti var. Hele ki 3 aylarda veya taramaylarda aylarda her gün fazileti var. Ama öbürü de diyor ki yani oruç tutarsan belki kafam hani... Işte beyne şeker gitmiyor, glikoz hesabı var ya. Biraz kafa çalışmasında biraz yani yemenin bazen de biraz tatlı yemenin faydaları var. E, hal böyle olunca o da diyor ben ilme çalışıyorum. Talebedir, hocadır, ders okutur, talebelik yapıyor. Nafile oruç pek tutamayabilirler tabii. İlimde kuvvet olsun diye. E, bu ilme tefekkür eden öbürün orucuna denkdir. Öbür oruç tutuyor, ne sevap oluyor? Bu da ilmi meseleleri incelediyse o gün oruca denkdir. Eğer ki bir de öğrettiyse, okuttuysa ooo ne orucu kaç orucu geçer yani. Sırf dükkânda anlamaya çalışması Fikir yorması. Tefekkür, fikir yormak. çalıştırma, İyamali fikir. Fikir çalıştırmak. Düşünceyi. Oruca denkler. Ve müdaresetu teadilül kıyam. İlim müdaresesi. Yani müzakere. Müzakere ne demek? İşte tek başına olmaz. Deminki tefekkür tek başına olur. Kitap açarsın bir mesele derinlemesine dalarsın. Müdarese müfaaleden gelir. En az iki kişi, üç kişi o bir şey anlatıyor, sen bir şey anlatıyorsun, o izah ediyor, sen izah ediyorsun, müzakere ediyorsun. Veyahut da talebeye okutuyorsun. Veyahut o sana dersi geri veriyor. Hocasına dönüş yapıyor, sen onu dinliyorsun, bakalım anlamış mı? Bunlara müdârese müzakere denir. Tamam el El-ilmü bi'rûn vel müzakere del diye bir şey çocukluğumuzdan bize öğretmişler. İlim bir kuyu ise müzakere onun kovasıdır. Müzakere ne demek? Hoca ders okuttu, sen de dinledin çıktın gittin. Bu kuyudan çok istifade edemeyecek. Kuyu var ama ilim var, hoca var, çok istifade olmaz. Kova ile ancak suya inilir, ulaşırlar. O kovada nedir? Ondan sonra sen onu gidip talebe arkadaşlarından diyeceksin, hoca hepimiz dinledik ama belki biri senin aklında kaldı, belki biri benim aklımda kalmadı, belki biri not aldı. Herkes önündeki malzemeyi koyacak, anladın mı? İmetciğim söyle. Bu müzakereyle ne olur? Herkes açılır, kendi bildiğini konuşur. Ve böylece hocanın meclisine konuşulamayanlar çıkar meydana ve kafalarda daha çok ilim kalır. Ee, sonra bir de Hoca Efendi'ye de ders geri verilir. Bu da müzakereye girer. Çünkü yaptığı ders bazı kere önceden çalışılır, önceden bir şey söyler. Veyahut da dünkü derste ne anladınız bakayım. Okuyun bakayım şimdi. Böyle bir müzakere yoluna giden alimler de vardır. Bunlar hepsi teadil kıyam. Gece teheccüd namazı kılmak ve diyelim ki bir geceyi sabaha kadar uyumadan kıyamda geçirmeye denktir. Velev ki sarftır, nahildir. Velev ki talimdir, tecviddir. Velev ki tefsir hadis değil mesela. Ama o yolu açan bütün ilimler, o yola vesile olan bütün ilimler maksatlar hükmündedir. Birisi gecesi sabahında teheccüd kuruyor, öbürü de diyor ki ben gece uyanık durup da teheccüd kılarsam sabahki dersten bir şey anlamam, ayakta uyurum. Kitap elimden düşer. O da ne yapıyor? Uyuyor, derse hazırlanıyor veyahut da işte o niyetle uyuyor. Ve ondan sonra da ne yapıyor? Hakikaten müzakere ediyor, ilmi müzakere, müdareseler yapıyor. O zaman ne oluyor? Gece teheccüd namazına kılmaya denk. Adam teheccüd namazı kılarak. Bir sıyamla kıyam meselesi. İslam'da çok geçer. Sıyam gündüz orucudur. Kıyam gecenin ayakta namazın ayağında çok uzun durmak. Yani kıyam gece namazında kıyamda ayakta uzun okumak. Yani her teheccüdü, linnâ hataynâ kulu vallâh da kılsan Kıyam Sayılır yani. Kıyamdandır. Kıyama benzer Falan falan. Ama sen şimdi Yasin'le tebarekeyle falan kıldığın zaman Kıyama o da yakın Biraz falan. Yani böyle bir cüz, cüz okudu mu kıyam. Ama Yasin tebareke böyle Falan. Diyelim ki işte Âli e, İmran'ın sonun falan Kıyam. Hani Ama linnâ hataynâ kulu vallâh Kıyamdan sayılar. E şimdi 3 saat tecavüt kılan adam var. Var yani. 2 saat 3 saat kılan var yani. Peki bu tecavüt buna kıyam denmez mi tabii gecenin üçte birini adam ibadette namazda geçirdi zaten. Ha bu kıyamdır. Beraat gecenin işte %100'ü kılana tamam kıyam denir. E şimdi bu kıyamdır. Peki bu kıyam senin sana ne kazandırır? Allah adama olacaksın. Veli olacaksın. Allah dostu olacaksın. Oruç, gece kıyam. Neyle veli olacaksın? Gece silahlı, gündüz kıyam. Olursan eşkıya olursun. Gündüz siyam, gece kıyam evliya olursun. ha Ne buyuruyor s-çacı billah? Velakin kunu rabbaniyyine. Ben size emrediyorum ki Rabbe bağlı, Rabbani kullar ol. İmam-ı Rabbani diyorsun. Ne demek Rabbani? Allah adama. Rabbe mensup. Peki Rabbani olun. Yani büyük evliya olun. Peki neyle olun? بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَا بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ Bu ayetten daha büyük delil var mıdır? Benim kitabımı öğretmeniz, ders yapıp okumanız ve okutmanız. Benim kitabım yani tefsir. Ya Bu hadis buna dahil. Fıkıh buna dahil çünkü fıkıh neden başlıyor? Kur'an'dan çıkarılan hükümler ne var? Hadis-i şerif ne yapıyor? Kur'an kim tefsir ediyor. Tefsir, hadis, fıkıhı, ilmi, kelem dedir Ayetlerden itikat konularını çıkarıyor. Tasavvuf nedir? Kur'an-ı Kerim'deki ahlak yönünü çıkarıyor. ayet hadisteki. O zaman siz bu ilimleri okuyup okutmanız sayesinde Rabbani olun. E demek ki gece kıyamla, gündüz sıyamla nasıl adam evliya oluyorsa ders okutmak, din ilmini müzakere etmekle de evliya oluyor. Onun için il ilmi konularda fikir yorup da çalışmak kendi kendine bile olsa gündüz orucuna denktir. Ee, talebe arkadaşlarına veya hocanla müzakere etmek gece teheccüd kılmaya denktir. Denktir ha misli değil. Benzer değil ha. denk O neyse o, o yani. <gülüyor> Rahimler ancak ilimle vasledilir edilir. Yani ne demek? Akraba ilişkileri ancak ilim sahesinde Birbirine ulaştırılır. Neden? İlim, onun, akrabanın hakkını öğretiyor ve vasılına sevk ediyor insanı. Yani şimdi ben Sula-ı hakkındaki ayetleri, hadisleri bilmese kimseyi arayacak halim yok, vaktim de yok. Ama şimdi yok teyzemdir, halamdır çünkü yine de çok arayamıyorum. Affetsinler beni ama bir sıkıntılar olsa darlan yetişmeye çalışıyorum. Biri bir şey dese işte efendim bir sıkıntı olsa vesaire. Efendim tabii mümkün mertebe aramaya çalışıyorum, sormaya çalışıyorum. Neden? ayet hadis okudum çünkü. Akraba ilişkiler ancak ilimle bahsedilir Yani bunu bilmeyen adam gidip dayısını öldürüyor, halasını öldürüyor. Tövbe estağfurullah. Halbuki onlara ne biçim hürmet etmesi, bütün ihtiyaçlarını görmesi lazım imkanı var ise. sıla Rahim yani en yakın da Dayı, hala, teyze ne demek, amca ne demek. Ana babayı saymıyor şimdi ya. Millet ana babasını dövüyor ya. Kapıyı atıyor. Neden? E cahil. Allah'ı bilmiyor. İlmi yok. İlim sayesinde Rahimler yapılır. Ve bir urafu'l helâlu minel harami. İlim sayesinde helal haramdan anlaşılır, seçilir, ayrılır. Yümeyyezü demek yani. Helal haramdan ayrılır. Niçin? E i̇lmi olmayan şimdi. Şey. İçkinin haram olduğunu bilmez. Kumarın haram olduğunu bilmez. Zinanın haram olduğunu bilmez. Zinanın ne olduğunu bilmez. Evliyim ben zina etmiyorum ama ters ilişkinin haram olduğunu bilmez. ...hayız halinde karısıyla ilişkinin haram olduğunu bilmez. Bak şimdi. Ne bilecek ya? Birçok şey söylüyorum. Adam satrançın... ...Hanefi mezhebinde haram olduğunu... ...yeni duydum diyor. Ama doğuştan beri namaz kılan adam. Kaç tane yakında duydum. Biz yeni duyduk Hoca ben. E bir şey anlatmadılar ki millete. Bir şey anlatmadılar. Şimdi midye, istirid, istirid, istakoz bilmem ne. Bunun Hanefi mezhebinde yasak olduğunu... ...millet bilmiyor. Çünkü ilmi yok. Fıkıh okumamış. Helal haram bahsini okumamış. Dinlememiş. Helal haram ancak fıkıhla fark edilir, ayrılır, temiz edilir. İlimle, ilimle fıkıhta o ilmin aslıdır, esasıdır. Men yuridillahü hayran ufakıhu fitti. Allah kimin iyiliğini isterse, hayır dilerse dinde fıkıh ilmi nasip eder. Fıkıh ilmi öbür ilimlere benzemez. Çükreden işte helal haram ilmi ya onun için. İdâ mu'tazzede 'ilmen bi'ilmin fe'ilmi'l fıkh ya ula Bir insan e, iftihar edecekse ilimler arasında iftiharı en çok kazandıracak ilim fıkıh ilmidir. Kullu tayyibin tayyibu velake miskin kullu rihi yafuhu velake miskin kullu tayrin tayyir velake bazen. Her kuş uçarlamak kartal gibi kadar uçamaz. Her koku ee, ...hoş kokar ama misk gibi kokamaz. Onun için helal-haram onunla anlaşılıyor. Ve ve ilim imamul amel. Amelin imamıdır. Amel olsa olsa cemaat olur. Çünkü neden? E, amel ilme tabidir. Bilmeyen ne yapacak? Namaz kılacak. E nasıl kılacağım? Bilmiyor. Abdest alacak. Nasıl alınıyor? Hac yapacak. Nasıl yapılıyor? Zekat verecek. Niye göre hesap ediliyor? Kime veriliyor? Bilmiyor. Onun için... ...ilim imam olur. Amel ona tabi olur vel amelu tabi'uhu amel onun peşi sıra gider yulhemuhu suadâ yulhemu ilham edilir hu ilim yani ilim kendilerine ilham edilir kimlere ilham edilir ilim? es suadâhu kişiler, bahtiyar kişiler Allah Teala'nın iki canda saadetini murad ettiği kişiler yani imanla ölecek cennete girecek kişiler Değil mi? Sahtler ya buradaki cümlede fennlledi ne sahi du, değil mi? Fefil cenneti kaldı ne ya? Sa Sahtler cennete kalacak. Caahtlere ilim verilir ve yuhrumuhu leşkiya'u şakıllere bedbaklara mahrumlara e, ilim verilmez. Bedbaklar ilimden mahrum edilir. İstediği de parası olsun. İstediği kadar şöhreti olsun, istediği kadar makamı olsun, mertebesi olsun, yetkisi olsun, etkisi olsun. İlimsizse şakidir, bedbahtır, mahrumdur. Kurtulmanın çaresi nedir? Bu saatten sonra ilim okuyacak, hoca olacak, ilim mertebesine eremiyorsa, alimleri dinlemek ve kitaplarını okumak. Başka da hiçbir çaresi yoktur. Bedbahtlıktan kurtulmak. Şakiler, kim şakiler? Ve emme vellezine şakû. Fe finnârilehum fi azzefirû veşeyd. Öyle de var herhalde. yani bir birkaç yerde olabilir. Ben beledine şukuf. Fe fi'nna'al qalidina fi'a veya Yani şakiler bedbaklar cehennemde kalacaklar. Tabii kimisi hakkında ebedi kalacak buyurur. Şakaveti artık kafirlik derecesindeyse. O da ilimsizlikten olur. Ama şakaveti ehli sünnetten çıkartıp ehli bir ata soktuysa o mutlaka cehenneme girer. İşte şakaveti günahkar ettiyse yine ahirette çok ağır cezalar çeker. Çünkü şekavet bedbahtlıktır. Bedbahtlık cahillikten gelir. Şakiler, bedbahtlar ilimden mahrum edilir. Allah iki canda hayır dilediklerini de e, ilim ilham eder. Onlara da ilim ilham edilir. Allah Teala cahillerden olmaktan, şakıilerden olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Allah Teala cümlemizin ilmimizi, irfanımızı ziyade eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Hiçbir şeyin ziyadeliği, hiçbir şeyin fazlalığı emredilmemiş. Fazlalığının istenmesi teşvik edilmemiş. Ancak Rabbi zidni ilma, Habibim söyle ki benim ilmimi artır buyurularak, bir tek ilminin artmasını istemesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e emretmişler. Onun için biz de Rabbi zidni ilma, Ya Rabbi ilmimizi artır. Rabbi zidni ilmen ve fehmen velhekne abis salihin. ilmimizi anlayışımızı ziyade ile ve bizi salih kullarına ilhak ile amin duasıyla dersimize hadis-i şerifimize son veriyoruz. Yeni bir hadis-i şerif dersinde buluşmak üzere Allah'a emanet ediyoruz. Ve sallallahu aleyhi Muhammedin ve ve sellem.